Teknolojinin Karanlık Yüzü Hazırlayan ve sunanlar Banu Zeytinoğlu ve Murat Rostar Teknolojinin Karanlık Yüzünden herkese mutlu akşamlar, yolda olanlara iyi yolculuklar. İyi yolculuklar. <gülüyor> Artık hele İstanbul'da şey oldu değil mi? Yolculuk haline geldi. Evet. Şimdi... Ee, herkesin konuştuğu bir konu var